Kişinin kalbinin gitgide katılaşmasının sebebi nedir? Yani kalp, yürek evvela arındırılmalı temizlenmeli badana yapacaksınız evvela temizliyorsunuz duvarı ondan sonra zımpara sonra boyayı vuruyorsunuz zımparadan sonra boya var yürek eğer temizlenmiyorsa arındırılmadıysa İman İslam o yürekte rahat etmeyecektir. Keyif almayacaktır, zevk almayacaktır. Yani bir kap düşünün, zehir var içine. Bal koyuyorsunuz olmaz. Evvela tahliye edeceksiniz, boşaltacaksınız, yıkayacaksınız. Yüreği temizleyeceksiniz. Sonra onu imanla, İslam'la süsleyecek, mücehhez hale getireceksiniz. Sonra tecelliler başlayacak. Perdeyi açacak, camı temizleyecek, sonra güneş vuracak işte, yürek, ideolokyalardan, masallardan evvela arındıracaksınız, namazla yöneleceksiniz, güneşe bakacaksınız, perde açılacak, namazla perdeyi açacaksınız, sonra keşifler başlayacak, tecelliler başlayacak, Allahu Ekber dediğiniz zaman وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ عَرَّفَهَا لَهُمْ allah Teala'nın ifade buyurduğu o cennete dünyada giriyorsunuz. İşte o zaman bir arınma hali. Arınıyorsanız arınıyor kalp. Hani Kafirun suresinde sonunda لَكُمْ دِينُكُمْ veleyedin. Sizin ideologyanız size, bizimki bize. Belki aynı apartmanla duruyoruz. Ama sen başka bir dünyanın adamı, ben ayrı bir dünyanın adamıyım. Eğer biz bunu diyebilirsek sonrasında اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ و Sonra gelen surenin ilk ayeti Allah Teala'dan fetih ve zafer geldiğinde Fetih ve zafer ne zaman gelecek? Eğer senin dünyan sana, İslam bana diyebiliyorsak Eğer bir yürek içinde ideologyalara ait ne kadar kalıntılar var, onları çıkarabildiyse o zaman o yürekte bir fetih o yürekte bir بَعْسُبَادَ mevut, bir diriliş Olacak Allah Teala'nın inayetiyle, lütfuyla. Kardeşim, kalbinde bir problem varsa, kalbimizde varsa temizlik yapalım. Evvela dünyaya, ideolojilere, şehvete, şöhrete dair neler varsa evvela yıka. Ondan sonra bak, gör o kalpte neler olacak.